Hocam mesela Türkiye'de diyor ki Allah'a cenap deniyor. Hani diyorlar ya Cenab-ı Allah. Zannedersem onu soruyor. Burada ne kaslıyorlar? Ver ne demektir cenap? Valla e, cenap bu Arapça bir kelimidir. Cenap asıl da Hazret gibi bir şeydir saygıdan dolayı kullanılır. Ama bence Allah-u Alem bu Allahu Teala için kullanılmaz. Bu insanlar için kullanılan bir şeydir. Kral için, büyük şahıslar için, sevdiğin azim hocan için kullanır. Cenabınız Cenab böyle buyurdu. Arapçede de var bu. Hazretiniz böyle buyurdu. Onun için Cenab, Hazret Allahu Teala için kullanılmaz ama biz kullanıyoruz maalesef. Yanlıştır. Hazreti Allah diyoruz. Bir de Hazreti Muhammed diyoruz. Bir de Hazreti Hocamız diyoruz. Olmaz. Nasıl onun çefferi olsun? Allah özeldir. Ona yakışan Allah'ın verdiği isimler, şanlar var. Biz onları kullan. Onun için Cenab-ı Allah bence kullanması lazım. Hazreti Allah kullanmaması lazım. Yüce Allah, Allahu Teala dememiz lazım. Hz. Peygamber deyilebilir bir mahsul yoktur. Hz. Ebubakır deyilebilir bir mahsul yoktur. Evet. Hocam son soru Türkiye'de Cuma. Hz. Ebubakır